55. Sohbet Allah'ın takdirine razı olma. Bu konuşma hicretin 545. yılında Ramazan ayının 17. günü Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Kim ki kendisinde Allah'ın hükmüne rıza gösterme duygusunun meydana gelmesini dilerse ölümü hatırlamaya devam etsin. Zira hiç şüphe yok ki ölümü hatırlamak musibet ve felakatlere tahammülü kolaylaştırır. Akıbet Kendisinin de öleceğini düşünen insanın Sıkıntılara tahammül gücü kuvvetli olur Dolayısıyla kendisinde Allah'ın takdir ve hükmüne rıza gösterme duygusu meydana gelir Gerek kendi şahsına gerek malına mülküne Gerekse çocuğuna gelen bir musibetten ötürü Allah'ın takdir ve hükmünün itham etmeye Ve kadere lanetler yağdırmaya kalkışma Bilakis bu gibi hallerde şöyle de Rabbim beni benden daha iyi bilir. Bu şekilde devam ettiğin takdirde kadere rıza gösterip muvaffakat etmenin zevki sende hasıl olur. Böylece kaynağı ile ve uzantıları ile birlikte bütün musibet ve felaketler yok olur. Onların mukabilinde sana birçok nimetler ve güzel haller gelir. Kadere kendi gönül hoşnutluğunda muvaffakat ettiğim ve Bela halinde Allah'ın hükmüne rıza göstermenin zevkini duyduğun zaman, her taraftan ve her yerden nimetler sana gelmeye başlar. Vah sana, ey Allah'tan gafil olan kişi! Başka şeyler isteyerek Allah'tan gafil olma. Kendini ondan başka şeyler istemekle meşgul etme. Mesela ondan boyuna rızkını bollaştırmasını ve genişletmesini istiyorsun. Fakat belki de bol dünyalık senin için bir musibettir de sen bunu bilmiyorsundur. Sen hangi şeyin ve hangi halin daha hayırlı ve efsal olduğunu bilemezsin. O halde sükut et. Allah'ın hükmüne gönül rızasıyla Ondan fiillerine rıza göstermesini nasip etmesini iste. Diğer hallerde de şükretmenin nasip etmesini talep et. Unutma ki şükür edilmeyen bol mal mülk sahibi için bir musibettir. Aynı şekilde sabırsızlık ve isyan duyguları içinde geçirilen darlık sıkıntı zamanları da bir musibettir. Şükür sana verilen nimetleri artırır, seni izzet ve celal sahibi Rabbine yakınlaştırır. Sabır ise kalbinin ayaklarını sabit kılar, sağlamlaştırır. Ona yardım eder, kuvvet verir, onu muzaffer kılar. Dünya ve ahiret akibeti de iyi olur Allah'ın takdir ve hükmüne itiraz etmek haramdır İtiraz halinde kişinin kalbi ve yüzü kararır Vah sana ey cahil Nefsini kadere itirazla meşgul etme yerine Allah'a dua ile meşgul et Onu Allah'a dua ile meşgul et ki Duanın bereketiyle bela ve musibet demleri bertaraf olsun Felaket ateşleri sönsün Sen nesin? Ey Hakk'ın iradesini iddia eden ve onun rahmetinin ve muhabbetinin hazinelerine muttali olduğunu söyleyen kişi, henüz yolda bulunduğun ve ona daha ulaşmamış olduğun zamanlarda dua et, ondan iste. Bu alem ve onda olup bitenler hakkında hayrete düştüğün zaman şöyle de. Ey hayrete düşenlerin kılavuzu, Hakk'a giden yolda bana delil ol. İlahi denemeye tabi tutulduğun bir musibete miktar olduğun ve sabırdan aciz kaldığın zamanda şöyle der: İlahi bana yardım et. Bana sabır, tahammül gücü ver. Üzerimden musibetleri kaldır. Hakk'a vasıl olduğun, kalbin huzuru ilahiye girdiği ve ona yakınlaştığı zaman ise artık istemek yoktur, konuşmak yoktur, dil yoktur. Bilakis sükût vardır, müşahede vardır. Bu safhada o Artık misafir olur Hakkın misafiri olur Misafir ise bir şey istemez Bilekiz edebiyle durur oturur Önüne ne konursa onu yer Verilerini alır Ancak iste denirse ister Arzu eder Bunu da sırf ev sahibinin isteğine uymak için yapar Yoksa kendiliğinden yapmaz Aslında istemek uzak olma halindedir Yani istenilecek şahıs uzakta bulunduğu zaman istenir Yakın olma halinde ise sükût esastır. Dua etmek ve istemek Allah'tan uzak bulunanların işidir. Ona yakın olanlar ise istemezler. Bilakis sükût ederler. Allah dostları Allah'tan gayrısını bilmezler, tanımazlar. Ondan gayri güvenilen bütün hallıklar onların nazarında bertaraf olmuştur. Kalpleri bütün sebeplerden sıyrılmış, kurtulmuştur. Öyle ki eğer günlerce ve aylarca yemeseler ve içmeseler hiç aldırış etmezler. Kendilerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Zira onları gıdalandıran Allah'tır. Aziz ve celil olan Allah onları dilediği şeyle gıdalandırır. Kim ki Allah'ı sevdiğini iddia eder fakat ondan onun sevgisinden başka şeyler isterse o kişi bu iddiasında yalancıdır. Mümin mahbub sevgili mertebesine erdi, vasıl-ı olduğu, Allah olduğu Allah'ın misafiri durumuna yükseldiği ve ona yakınlaştığı zaman ise kendisine şöyle denir. İste, arzu et, her ne murad edersen hemen söyle. Zira sen sabit kadem oldun, Allah'ın huzurunda yer tuttun. muhip seven sıkıntıya uğratılır. Mahbub sevilen ise serbestliğe ve genişliğe kavuşturulur. Mahrumiyet muhib seven içindir. Ata bahşiş ise mahbub sevilen içindir. Kul muhib seven mertebesinde bulundukça sıkıntılardan, dağınıklıklardan ve geçim için çalışma telaşından kurtulamaz. Mahbub sevilen mertebesine ulaştığı zaman ise iş tersine döner. Bu mertebede o vakar sahibi olur. Refaha kavuşur, sükunet bulur, rızkı bollaşır, halk kendisine teveccüh eder. Bütün bunlar müminin sabrı ve Allah sevgisinde gösterdiği sebat sayesinde olur. Aziz ve celil olan Allah'ın kula muhabbet ve sevgisi bir insanın diğer bir insana sevgisi gibi değildir. Allah'ın benzeri yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah insanlara darb meseller irat irad buyurmuştur. Ondan... O darbı meseleleri anlamayı size nasip etmesini isteyiniz. Yine Allah'tan kalplerinizin onunla iyi olmasını talep ediniz. Zira hiç şüphe yok ki o dilediğine kalplerin güzelliğini genişletir, dilediğine kalplerin rızkını çoğaltır. Allah dostlarından bir kişinin kalbi bütün gök ve yer ehlini ihata eder, için alır. Onun kalbi tıpkı Musa aleyhisselamın asası gibi olur. Musa aleyhisselamın asası önceleri bir hikmet idi. Sonra kudret oldu. Hem de Musa aleyhisselam kendisi taşıyamadığı zamanlar onun azını taşıyan bir kudret. Yine Musa aleyhisselam yürümekten aciz kaldığı zamanlar ona binerdi. O otururken veya uyurken kendisine gelebilecek eza ve kötülükleri asa bertaraf ederdi. Ona her cins ve çeşitten meyveler verirdi. Sıcakta oturduğu zaman Üzerine gölge olurdu. Az ve celil olan Allah kudretini o asada Musa aleyhisselama göstermişti. Musa aleyhisselam da asa vasıtasıyla Allah'ın kudretiyle ünsiyet etti. Allah onu peygamber olarak tayin edip kendisine yakınlaştırarak konuşunca ve bazı teklifler verince kendisine hitaben şöyle buyurdu. Musa o sağ elindeki nedir? Taha suresi 17. Musa aleyhisselam da kendisine cevaben dedi. Musa dedi, o benim asamdır, ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onda benim için başka faydalar da vardır. Taha suresi 18. ayet. Bu sırada şan yüce olan Allah, Musa aleyhisselama hitaben buyurdu. Onu elinden bırak ya Musa. Musa aleyhisselam asayı bıraktı. Bir de ne görsün? Asa kocaman bir yılan oluvermiş. Bunu gören Musa aleyhisselam kaçmaya başladı. Fakat aziz ve celil olan Allah kendisine hitaben buyurdu. Tut onu korkma. Biz onu yine evvelki şekline çevireceğiz. Taha suresi 21. ay. Bundan maksat, Musa Aleyhisselam'ı Allah'ın kudretine muhtali kılmak idi. Ta ki Firavun'un saltanatı onun gözünde büyük ve kudretli görülmesin. Hem de Firavun ve kavmi ile harp etmeyi Musa Aleyhisselam'a öğretmek idi. Allah onu Firavun ve ailesi ile savaşmaya hazırladı. Ve kendisini harikulade şeylere muttali kıldı. Musa Aleyhisselam önceleri çekingen ve ürkek idi. Sonra Allah onun kalbini genişletti. Kendisine hüküm, peygamberlik ve ilim verdi. Ey cahil! Böyle yüce kudretin sahibi unutulur mu? Böyle yüce bir kudretin sahibine isyan edilir mi? Sen, seni unutmayan unutma. Senden gafil olmayandan gafil olma. ölümü hatırla. Zira ölüm meleği, insanların ruhlarını kabz etmekle mükellef ve vazifelidir. Gençliğin, malın, mülkün ve sahip bulunduğun, Diğer nimet ve imkanlar seni aldatmasın. Unutma ki sahip bulunduğun bütün o imkanlar yakında senden alınacak. İfratlar içinde ve yok yere zayi ettiğin bu günleri hatırlayacak ve pişmanlık duyacaksın. Fakat pişmanlık fayda vermeyecek. Yakında ölür benim sözlerimi hatırlarsın. Sana nasihatlerimi hatırlarsın. Ve kabrinde benim yanımda olmak, beni beni dinlemek istersin. Benim sözlerimi iyi dinle ve onlarla amel et. Ta ki dünya ve ahiret benimle beraber olsun. Benim hakkımda hüsnü zan besle. Ta ki sözlerimden faydalanabilesin. Kendinden başkaları hakkında daima hüsnü zan besle. Kendi nefsin hakkında ise suizan et. Eğer böyle hareket edersen kendine faydalı olduğun gibi başkalarına da faydalı olursun. Allah'tan başkası ile beraber olmakta devam ettiğin sürece hep gam, keder ve şirk içinde bulunur, günah yükünden kurtulamazsın. Kalben insanlardan sıyrılır, Allah'a bağlı. İşte o zaman hiçbir gözün görmedi, hiçbir kulağın işitmedi ve hiçbir beşer aklına gelmeyen nimetlere nail olursun. Senin halin içinde bulunduğun durum sıhhatli bir durum değildir, kemal hali değildir. Zira temeli boştur çürüktür, muhkem değildir. Boşluk üzerine bina edilmiş bir mezbele çöplükten ibarettir. Sen Allah'a dön, günahlardan vazgeç, tevbe et. Halen içinde bulunduğun hali, hep dünyaya haris olup ahiretten kaçma halini iyi bir hale tebdil etmesini ondan iste. Vah sana, fakirliğinden yakınıyor ve Allah'tan durmadan zenginlik istiyorsun. Bilmiyor musun ki bu hal Allah'ın senin için ihtiyar ettiği şeyden hoşlanmamak demektir. Allah'ın tercih ettiği şeyden ancak nefsin hoşlanmaz, hevan hoşlanmaz, tabiatın hoşlanmaz, şeytanın hoşlanmaz, kötü arkadaşların hoşlanmaz. Bunların hepsi Allah'ın tercihinden hoşlanmaz. Öyleyse sen onlara uyma, onlara meyletme, itirazlarına iştirak etme, Rabbini olan hoşnutsuzluklarına katılma. Kalp ile özün sesine kulak ver. Zira bu ikisi hayrı emrederler. Hayrı tavsiye ederler. Şerri de men ederler. Şerden sakındırırlar. Helalinden kazanmak için çalışıp çabaladığın halde, yine de zengin olamadıysan, içinde bulunduğun hale razı ol. Zira senin içinde bulunduğun hale razı olman, başlı başına bir zenginliktir. Kötülüğe gücü yetmemekte bir ismettir günahsızlık halidir. Zira eğer sana kötülük işlemeye yetecek güç vermiş olsaydı galip ihtimal onu işlerdin ve böylece günahlar sebebiyle mahvolur. Seni aciz ve güçsüz bıraktığına göre galip ihtimal kötülükleri yapamayacaksın. Bu da seni günahlardan koruması demektir. Allah'ın senin için tercih ettiği hale razı olur ve sabredersen onun katında sevabın vardır. Hem de senin ve yeryüzündeki bütün insanların sayamayacağı kadar. Sen bir acelecisin. Acelecinin eline ise murad ettiği hiçbir şey gelmeyebilir. Acele şeytanlandır Teenni ile yani acele etmeden ve ihtiyatlı hareket etmek ise Rahman Allah'tandır. Acele ettiğin zaman şeytanın ordusundan olur Şeytanla birlik olursun. İhtiyatlı ve edepli hareket ettiğin Sebatkar ve sabırlı olduğun zaman ise Allah'ın ordusundan ve Allah'la birlik olursun. Takvanın hakikati Allah'ın yapılmasını emrettiklerini yapmak, terk edilmesini emrettiklerini terk etmek, O'nun fiillerine, takdiratına, sahir bela ve afetlerine sabretmektir. Siz külliyen çürümüşsünüz. Külliyen nefs haline gelmişsiniz. Külliyen heva heves olmuş. Külleyen kaybolmuşsunuz. Külleyen tabiat olmuşsunuz. Sizin ne Allah'tan haberiniz var ne de Allah'ı tanıyanlardan Siz Allah dostlarına nispetle değillersiniz. Onlar ise aklı selim sahipleri. Hakkın mecnunlarının mecnunluğu kemale erdiği zaman mecnunluktan çıkmaları yaklaşır. Hareket bidayettir, başlamıştır. Sükun ise nihayettir, sonuçtur. Maraz, hastalık zahil olur, yerini hikmet alır. Ey oğul! Sen ahiret endişesini tamamen boşlamışsın. Buna karşılık dünya hırsı ile dop dolusun. Senin bu halin beni kederlendiriyor. Salihlerden ve Allah dostlarından ayrı kalman, onların meclislerini boşlaman ve kendini onlardan müstahane addetmen beni mahzun ediyor. Kendi görüşlerine mağrur olup onlardan ayrılma. Bilmez misin ki kendi görüşüne güvenerek kendisini başkalarından müstahani addedenler dalalete düşmüşler, sapmışlardır. Hiçbir alim yoktur ki behemal daha çok ilme muhtaç bulunmasın. Yine hiçbir alim yoktur ki mutlaka ondan daha alim birisi bulunmasın. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyuruyor. Size az bir ilimden başkası verilmemiştir İsra suresi 85. ayet Senin Allah dostlarının topluluğuna katılman gerek Senin büyük topluluğa katılman gerek Allah'a giden düz ve geniş yola katılman gerek Senin Allah dostlarına tabi olman gerek Ayrılığı bırakman, Allah dostluğu yoluna girmen gerek Hak yoldan gidenlere tabi olunuz Bidat yoluna sapmayınız eğer böyle hareket ederseniz Allah'ın gayri şeylerden müstahane olursunuz. Bu yola nefsle ve heva hevesle girilmez. Bilakis Allah'ın ahkamı ile gelir. O ahkamla amel ederek girilir. Allah'tan gayri bütün dayanaklar atılarak girilir. Kayıtsız şartsız teslimiyetle girilir. Menfi temayül ve ihtiraslar ve suizanlar atılarak girilir. Acelecilik, bırakılıp ihtiyat ve tehniği yolu seçilerek gelir. Bu öyle bir şeydir ki senin acelenle olmaz. Bir takım ipler lazımdır, seyahatler, göçler lazımdır, sabır lazımdır. Yardımlaşma lazımdır, mücahede lazımdır. Ayrıca ve bir bilhassa marifet sultanlarından birinin sohbetine katılman lazımdır. Ta ki sana kılavuzluk etsin, hakkı öğretsin, yükünü taşısın, onun peşinden gidersin. İşin zorlaştığı zaman seni yüklenir. Yahut eğerin gerisine bindirir. Eğer muhip seven ise seni eğinin gerisine bindirir. Mahbub sevgili ise seni eğere bindirir. Kendisi de eğerin gerisine biner. Bunu tadan bilir. Liyakat, ehliyet erbabıyla oturmak bir nimettir. Yalancı ve münafık ayar ile oturmak ise bir ukubettir, bir cezadır. Sen Allah hakkı için bir nefs muhasebesi yapmalısın. Gerek Allah'ın hukuku ve gerekse insanların ve diğer mahlukatın hukuku bahsinde nefsini iyi bir hesaba çekmeli, sigaya çekmelisin. Eğer hem dünyada hem de ahirette hayırlara nail olmak istersen Allah'ın senin hakkında hükmünün seni nedenle mükellef tuttuğunu hatırla. Nefsini amele sevk, Allah'ın emirlerini yerine getirmesini Günah işletmekten sakınmasını, felaketlere sabretmesini, kadere rıza göstermesini ve nimetlere şükretmesini söyle. Bütün bunları yaptığın zaman maniler senden zahil olur. Allah ile sohbetin istikamet bulur. Yolda arkadaşa kavuşur, yardımcıya kavuşur, nereye gidersen seninle gelecek bir hazine ile karşılaşırsın. Nerede bulunsan ve nereye girsen aldırış etmezsin. Zira sen nereye düşsen hemen kapılırsın Hüküm, ilim, kader, melek, insan, cin Hepsi de sana hizmet eder Sen Allah'tan korktuğun için her şey senden korkar Allah'a itaat ettiğin için sana her şey verilir Kim ki aziz ve celil olan Allah'tan korkarsa Ondan her şeyi korkar Kim ki Allah'tan korkmazsa her şeyden korkar. Kim ki Allah yolunun hizmetçisi olursa her şey onun hizmetçisi olur. Zira şanı yüce olan Allah kullarından hiçbirinin amelinden bir zerreyi bile zayi etmez. Nasıl olursan öyle muamele görürsün. Nasıl olursanız ona uygun idarecilere kavuşturulursunuz. Allah'ım bize kereminle, ihsanınla, Affın. Ve dünya ve ahiret lütfunla muamele. Ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.